İyi günler sevgili dinleyicilerimiz, iyi günler. İyi günler efendim. O tatilciyiz. Ne o alnımda mı yazıyor? Vallahi Karagöz'üm alnında yazıyor. Bak bir de yemin içiyor ha. Yahu ben yalan yere yemin içer miyim hiç? Yüzün bir yanmış, el kol bir yanmış. Ya ellem onlara. Ya demedim mi ben? Yanmış hem de feci yanmış. Yandık yandık. Olsun. Tatile gittin, hava olsun bari. <gülüyor> hava için yanılırım yahu? Fazla kalmışım güneşte. Yapma Karagöz'üm, tatilcinin alametidir yanmak. Bana tatil deyip durma, uyduk hanımın sözüne. Çıktık yola, hem deriyi yaktık hem de cebi. Bu sıcakta onca yol, bu yoklukta onca para çıldıracağım. Şöyle kesene göre yakın bir yere gitmedin Karagöz'üm. Ben de öyle dedim ama o dediğim tatilden sayılmazmış. Öyle, öyle mi? Neden? Ben de aynen böyle öyle mi? Neden dedim? O çünkü tatil demek adı üstünde ta il demekmiş. Hadi ya! Benim hanım işte saçmalıyor. E ee, ne yapacaksın? Her zaman gitmiyorsunuz ya. Aman Allah korusun. Kızara kızara pirice dönderdik vallahi. Boşver Karagöz'üm bronzlaşmak moda zaten şimdilerde. Yahu ne zaman moda oldu? Eskiden ten sadece inşaat işçilerinde, çiftçilerinde filan görülürdü. Pek de makbul sayılmaz öyle. Eee orası doğru. Yüz ve kolların alt kısmı ya da atlet dışında kalanları amele yanığı der kafa bulurlardı. E ee, o da doğru. Sol kol yanığı ise şoför yanığı derlerdi. Öyleydi. Şimdi ne oldu? Bunlar değişti. Bu işin solaryumu da var karagözüm solaryumu. Ya evet kışın ortasında kararmış vatandaşlar görünce... ...insanın yüreğine iniyor. Da neden kararmış yüze hep sarı saç merak ederdim. Bilmem ki. Gece fark edilirsinler diye olsa gerek. Hani trafikte açık bir giysi şartı falan var ya ondandır herhalde. Hiç öyle düşünmemiştim karagözüm bak güzel. Sebep ne olursa olsun böylesi daha iyi. Düşünsene yüz kara, saç kara... Ha belki de sağlık bakanlığınca bir yıl yasaktan ötürü de olabilir. Malum kalp krizine yol açar solaryumcular. Neyse Karagözüm bizim solaryumla molaryumla işimiz yok. Olanlar düşünsün. Sen sen biliyorsun modanın ömrü pek az olur. Doğru diyorsun. Neyse ben bir gideyim de yoğurda bulanayım. Ne yoğurdu Anlamadım Karagöz. Yanık var ya yanık yanık yanıyoruz. Yoğurtla olacak iş değil Karagözüm. Git eczaneden doğru dürüst ilaç al. Cebimde lira bulursan sen al. Ha, o mesele. İyi o zaman. Yoğurdun kaymaklı tarafından olsun bari. Niye daha mı iyiymiş? <gülüyor> ay, ay, şuna bak şuna. Ben yanıyorum. Oha ha, ha, diye eğleniyor. Ben gidiyorum acıymet. Sen kendi kendine eğlen. Dur dur dur, dur gitme kara gözüm. Şöyle beraberce kol kola çıkalım şuradan. Ya o vicdansız. ...hala kol diyor. Bile bile mi yapıyorsun kolum yanıyor? Tamam Karagöz'üm tamam tamam çektim kolumu. Efendim geldik programın da sonuna. Yaptıksa bir kusur hata... Ah fola... Ah <gülüyor> fola efendim ah fola...